Esad Efendi Hazretleri ilim ve marifet konusunda neler söylüyor? Dinleyicilerimize bundan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim Tehanevi Keşaf-ı Istidahat-ül Fünun adlı eserinin birinci iltinin 1055. sayfasında ilmi bilmek olarak bir şeyin hakikatini idrak etmek ve yakinen tasdik etmek olarak değerlendirir. Yani ilim kelime manası olarak tasdik. Yani yakinen tasdik. Bir şeyin hakikatini idrak etmek, bir şeyi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 Yani esas information, esas o oluyor. Evet. Bunu anlatırken, Cesar Hidalgo'nun, ki MIT'de çalışan bir uzman, dünyanın en büyük teknoloji vesaire, o konularda ileri Amerika'da bir enstitü. Evet. O, why information grows the evolution of order from atoms to economies. Evet. Cesar Hidalgo bunu yazmış. Ne demek bu? Burada...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 bizim bildiğimiz bilgi değil. Bilginin taşıyıcısı olan şey. Her eşyanın içerisinde bilgi var. Nasıl? Ve <gülüyor> allama adem el esma kullaha summa aradhum alel melaiketi feqalu em bi'uni bi esma ya ayuhal. yüklendi insan. İlimin bulunduğu insan. Cümle ayet-i kerime de verirsek dinleyicilerimiz ve Şöyle Adem, e, adem esma. E. Allah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 ...değeri kayboluyor. İnsan da aynı şekilde. Bunu biz... Evet. ...örnek olarak şöyle anlatmak istiyoruz... ...çok kaba bir örnek olacak ama... ...şimdi bu... ...Bugatti'nin... ...ürettiği otomobiller var. Evet. Bunlar 2,5 milyon dolara satılıyor bir tanesi. Dünyanın en pahalı otomobil bu. Yani Türkiye... ...parasıyla, Türk parasıyla satın alsanız... ...7,5 milyon lira para vermeniz lazım. Evet...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 <Gülüyor> İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve onu yaşayan peygamberimiz en iyi yaşayan odur. Onu taklit edebilirsiniz ki biz de içimizdeki bu Allahü Teala'nın Hazreti Adem'e talim ettiği ilmi potansiyelden kinetize yani e, tahakkuk, tahakkuk mevkiine ve gerçekleştirme durumuna çıkarmış oluruz. Evet. Onun için de takva yani Müslümanlıkta takva kalitesi durmadan öğütleniyor. Yani Müslümanlık ama kaliteli Müslümanlık. Müslümanlık ama kalitelik Müslümanlık. Onun için de tabi iman şart. Bu devirde de iman problemi var. lüzum yok. Yani e, Allah'a inancımız, yani böyle bir inancımız var ki Allah'a, o Allah'a olan inancımız, bizim üzerimize yaptırım gücü yok Allah'ın. Sabah namazına kalkmıyoruz biz. İçimizde inandığımız Allah, bizi kaldıracak kadar güçlü değil, güçlendirmemişiz biz.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 düzen kuruyor. Onun devesinin üzerindeki eşyada Suva'al Melik Melik'in bir kadehi var. Tabi oyun. Vay, hırsız sensin, diyor? Tamam, onu yanında alıkoyuyor. Kardeşlerine bir şey yapamıyor. Çekiyor, gidiyor. Hepsi Medyen'e babaları, Yakup Aleyhisselam diyarına. Çünkü onun eşyasının içerisinde kralın sukab bulunmuş. Evet. su bulunmuş bulunmuş. Suva'al Melik bulunmuş.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 ve bir bilgiyle size şey üstün, üstün geliyor ve onun üstün gelmesinin üzerinde de bir Allah var. İyi ilmin arkesi Allah'ta gizli. Hazreti Yusuf o Allah'a ulaşmaya muvaffak olmuş. İlmi de oradan alabilecek kapasitede ve kabiliyette ve o ilmi kullanıyor. Dolayısıyla internetokullah ve yuallimukullah Kim eğer siz takvalı yaşarsanız Allah'a yaklaşırsanız Allah size öğretmenlik yapar. Amin. resulüden bir önceki sayfanın son ayetleri bunlardır. Evet. İşte dolayısıyla ilmin arkesinin Allah'a ait olduğu ve Allama Adem el-esma ayet-i kerimesi ve İn tetekullah e, yuallimu billah bu şekilde ayet-i kerimeler ilmin esas mahiyetini ortaya koymaya çalışıyor. Bugün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 İman, iman kalmadı. İnananda iman kalmadı. Ya eyüllezine aminu, aminu billah ayet-i ihtiyaç var. Ey inanan, ne oluyor size? Bu imanınız iman değil. Artırın bu imanınızı. Evet. Kitap Müslümana, inanana. Ey inanan, inan diyor. İnananın inanması pozisyonu. Sıradan bir olay değil bu. İmanın artırması anlamında değil Abi, Yeterli iman yok. İnananın üzerinde,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 Değildiğine zaman çocuklar 120 defa Sübhanerabbiyal Azim deyin. Tabii evde özel kıldığınız namazla Allah'la baş başa olduğunuz zaman. Yoksa camide gösteriş için değil. Tek başına evdesin Allah bilirsin. Allah Allah. 120 tane de Sübhanerabbiyal Ala 15 dakikalık iki rekat dakika şükür namazı kılın. Çünkü namazda huşu lazım. Huşu için de en büyük anahtar bu namazda en büyük anahtar Sübhanerabbiyal Azim mi? Sübhanerabbiyal Ala tekrarları. Ayetlerde mana değiştikçe Kafada anlam değişiklikleri meydana geliyor. Ama... ...Sübhane Rabbiyel Hazmi... ...Sübhane Rabbiyel tek bir kodlama var. Ohudunuz ayetlerde... ...kul vallaha de ki... ...bir kodlama... ...hüve... ...o... ...bir anlam kodlaması... Allahu Allah... ...bir anlam kodlaması... ...ehad... ...bir... Ya ...değişiyor durmadan... Altere oluyor... ...değişkenlik gösteriyor. Ama Sübhane Rabbiyel bu yok... ...hep aynı şeyi tekrarlıyorsun. Onun için... Huşuğunun Sübhane Rabbiyel Azim'lerde artması... Sübhane Rabbiyel Azim'lerde artması... ...aynı şeyin tekrarından kaynaklanıyor. Aynı şeyin tekrarı... ...huşuğu sağlıyor. Evet, i̇şte... ...namazda huşuğunun sağlanabilmesinin şartlarından... ...bir tanesi de Sübhane Rabbiyel Azim'i uzun uzun okumak. Tabi imam olan zatların değil. Evde özel kıldığın... ...Allah'la baş başa kıldığın... ...özel namazlarda olur bu. Ama uzun kıl. İki rekat, 15 dakikada kıl. Bunu böyle kılın... ...çocuklar dedim...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 Ne hocam? İki rekat namaz kılacaksın. Şükür namazı, e, eğildiğin zaman 120 defa سبحان ربيye lazım diyeceksin. Seccade varında 120 defa سبحان ربيyele alal diyeceksin. Buyurun kılın. 12 ila 15 dakikada namazı kıldılar. Kıldıktan sonra durum nasıl dedim? Hocam namaz kılmışlık psikolojisi var dedi hepsi. Hisseterek kıldılar. Yani. Hissettik namazı dediler. Demek hızlı kılmanın, burusli'nin karate hareketleri yaptığı gibi tak tak tak.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 İman nerede, biz neredeyiz? Bu pozisyona düştüler. İman ta kaftağının arkasında ulaşılmaz bir yerde. Biz de başka bir yerlerde günlük yaşıyoruz. Günümüzü gün ediyoruz. Eğlenceyle, el hakim tekasür ile meşgulüz. Hatta zürtümün makabir nerede? Evet. İman nerede? Ölüm iman demektir. Ölümü sevmek iman demektir. Cuma suresinin 18 no'lu ayet-i kerimesinde öyle anlatılıyor. Geliyor 7 no'lu ayet-i kerimesinde öyle anlatılıyor. Ulıya gölüden hadi zand evliyaullah'ım ne fetemne'ul mevt eknusaderin. Allah'ı çok seviyorsanız yani Allah'a inanıyorsanız ölümü arzulayın, çok arzulayın. Tefaul babından fetemne'ul mevt tefaul babından. İşte bu ilim denildi zaman kısaca bundan şunu anlatmaya çalışıyorum. İlmin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 Böyle anlatıyor, hikmet sözleri, Allah'la kulun ilmini anlattığı, evet. işte o sonsuz bahrun la şahtı ele bahrun la sahil el. kıyısı olmayan bir umman, işte Allah zikirleri gizde çekilen o gerçek zikirler, Allah deyince bütün vücut titriyecek, bütün vücut şöyle bir harekete geçirecek, bütün böyle bir zevzele sarsıntı, böyle bir şoklama, bir quake.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 Yani Allah yerine nefsimizin istekleri ilah olmuş ve biz o ilahların peşinde el-hak-ı müttekasür, O'nun ürettiği çokluklarla uğraşıp duruyoruz. Sonunda bizi ölüm bekliyor, hatta zürtümül makabir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Evet hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin merakımından bahsederken,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 Fotoğrafını çekmişler bir grup halinde. Evet. O çeken arkadaşlar anlatıyor. Fotoğrafta en ortada Disimme Efendi var. Herkesin fotoğrafı çıktı. Disimme Efendi fotoğrafta çıkmadı, bembeyazdı diyor. Allah'ın şükrünü. Bu bunun hikmeti ne oluyor hocam? Böyle artık bilemiyorum. Evet. Yani yani hikmetün anha. Yani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 Geldiyse Rahatsız. can baş üstüne isyanımız doktor Allah'ım tevekkentu alallah. Evet, evet. İttikali alallah ve atisami alallah. Tamam boynunu büküyor. Kaşık Rümmet Efendi ile Muhammed Güleryüz müderris ziyarete geliyorlar başın ha. En samimi arkadaşları da onlar. Onlara çok muhterem zatlar. Hele Kaşıkçı Mehmet Efendi Medine'de yaşadı. Evet. Ve 30 sene, 40 sene ölmeden 1-2 sene önce geldi. Türkiye'nin halini gördü. Tekrar Medine'ye gitti ve orada öldü. Cennet-ül bakiye hedefin yapıldı. Konyalı olan Kaşıklı o Mehmet O da Konyalı, Konyalı Kaşıklı Konya'da Bu yani. da bu Konyalı şey Karamanlı. Konyalı Müderris, yani. Osman, Müderris Osman Efendi. Osman Müderris, evet. Müderris Osman Efendi. Evet. O Karamanlı. Ziyarete gidiyorlar. İşte başın sağ olsun. boynu bükük bir şey demiyor. Fakat gelenler de Kaşıkçı Mehmet Efendi ile Müderris Osman Efendi, Güler yüz hazretleri. Tam o zaman böyle zikir, çok böyle cehirî zikir bir hayli çok. Dişi Mehmet Efendi'ye ye e, Kaşıkçı Mehmet Efendi sarılıyor. Ayrılamıyorlar. Öyle kalıyorlar. O şekilde kalınca bu Dişmen Efendi. Ya şöyle bir Allah diyor. Kaşısın Mehmet Efendi Allah diyor. O Allah diyor öbürü. Zikere başlıyorlar. Derken müdellif uzman efendi onlara söylüyor. Üçü çiriyor olarak. Üçlü olarak. Eh. Allah Allah Allah. Yatsı namazından sabah namazına kadar ayakta o şekilde zikir çekmişler. Yandığı acısı büyük ya. Yangını büyük ya. Eh. Fefirru ilallah.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 Dünya hayatını sevdiler, razı oldular. Ve onunla... ...itminana erdiler. Ama... itimina eren nefis, ruh değil... ...ruhun maddeyle, avmeyle, boğazla gezinti yapmakla bir alakası yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bi hirayte yulihet. Anlıyor musunuz? İşte... ...Disi Mehmet Efendi...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 kocaman bir bedeni var. Bisikletine biniyor. Her tarafa gidiyor sohbete. Evet. Efendim söyleyeyim. Bu zat ben eskiden Hem, hem Esad es es Efendi zamanında hem de Sami Efendi zamanında görev, görev yapmış. Tabi tabi Sami Efendi zamanında görev yapmış. Düsü Mehmet Efendi'nin hayatını ben yazdım. Evet. 150 sayfa olarak. Ama bizim kardeşlerimiz bizim bu yolun büyüklerini okumaya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 kafasında bir takım rabıta evet. hakkında şüpheler oluşmaya başlar. Evet. Dişi babaya sorar, bu rabıta nedirdir? Evet. Bugün de pek çok İslam entelektüeli rabıtanın şeyi sevmek olduğunu bilmiyor. Yani ben şey... öğretmenimi söyleyeceğim, niye sevmeyeyim? şekli yönüne takılıyor herkes. Değil mi? Hep Yön şekli yönüne, harbi ruhaniyete de rabıta. Yani onun ahlakına, kalbindeki o kazanmış olduğu kıvama, rabıta olur. Onun ahlakı, onun halini, onu giyinmek, o onun haliyle hallenmek, ahlakıyla ahlaklanmak. Çünkü onun hali ve ahlakı da peygamberimizden muktebesttir. Oradan alınmıştır, onlardan itibat edilmiştir. Sami Efendi Hazretleri rabıta muhabbettir diyor. E yani işte sevgi o kadar. Yani sevgi. Öğretmenim benim, şeyhim. Evet. Ben seveceğim tabii. Sevmeye de ne yapacağım?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 اَنَّمَا اَمْرُهِ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Bir şeyin olmasını isterse ol der, o anda oluverir. İşte bu kadardır. Daha fazla bir şey yoktur bunun. Evet. Okey. Anlaşıldı. Evet. Şimdi bu kadar. Biz zahiri ilimle uğraşanlar hep bu deterministik kafa yapısıyla hareket ediyor. Halbuki biz tasavvufta bu ıskatı vesail diyoruz değil mi?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 bu konuştuğumuz konuyu çok güzel anlatıyor modern astrofiziğe göre gerçekliğin gerçeği, gerçeğin gerçekliği ne kadar diye bir program yaptı, 3 saat konuştu, ben zannettim modern arabaya konuşuyor evet, bizim mutsavukların 1000 sene önce, 1200 sene konuştu lafları, modern astrofizik daha yeni konuşuyor senin gerçek, nedir gerçek gerçeğin gerçekliği nedir gerçek ne kadar gerçekliğe sahiptir 3 saat bunu 3 saat konuştu. Ben Muhammed-i Arabi Hazretleri o bilion gerçeklik hakkındaki fikirlerini evet. sanki muhammed Arabi konuştu, onu dinledim. Ama bugünkü modern din ve astrofizik dilini ve terminolojisini kullanarak anlattı. Ondan sonra dedim ki Elhamdülillahirabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alem yok, alemin var. Onun için paralel evrenleri anlattı o programda. Sen bu evrende böyle böyle davranıyorsun.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 Esad Elbile Hazretleri Kuddes-i ona dedi ki, Hoca Efendi, kafana takılan rabıta işte budur dedi. Kalpten kalbi tesir Hı. Hı. Rabıta budur. Çünkü zahir diliyle anlatamazsınız. Batıni bir olaydır. Batın diliyle anlatmanız lazım. Hal diliyle anlatmanız lazım. Ve halle anlatmış oldu. O da anladı. Hı, Kalbin kalbe tesir etmesi. Sevgi varsa tesir eder. Yani Esat Efendimiz ona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 Aslımıza doğru yolculuk yapmak. İşte bu rabıtadaki esas gaye de asla yolculuk. Önce şeyhe rabıta. Ondan sonra peygamberimize rabıta. En sonunda Allah'a rabıta. Onun için Allah'a yapılacak rabıtanın gücünün sağlıklı, sıhhatli olabilmesi için preparatür sukul, hazırlık okulu dediğimiz şeyhe rabıta. İlk basit rabıta. Murakabeye geldikten sonra şeyhe rabıta bırakılır. Evet, evet. Artık Allah'a rabıda yapılır. Sadece ihtiyaç halinde şeyhe rabıda söz konusudur. Yani, ama gayesi varacağı yer, dönüp dolaşacağı yer bu işin meali allah Teala'nın kendisidir. İlim, ilim, i̇lim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumak, ilim hep vasıta. Esas olan kendi özünde Allah'ı bulmak.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 Allah ya, kendisi hocam. şu anda e, ikisi de şu anda Medine-i Münevvere'de Cennet-ül Baki'a kabristanında metfun Sami Efendimiz de metfun orada aşık görmek isteyen Kaşıklı Ali Efendi'ye baksın diyor ya Pir evet. Efendimiz o zat da Medine-i Münevvere'de cennet Baki'a kabristanında efendim onlar güzel insanlardı gelip geçtiler kalmadı emsali gidip geçtiler